İkinci mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe huve ar-rezzâku kuvvetil metîn. Ve ke'eyyim min la lâ tahmilü rizqahallâhu yerzûkuha ve iyyâkum ve huve semî'ul Alim Ey ehli iman! Sabıkan, adâvet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki, Adavet kadar hayat-ı İslamiyeye en müdhiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Hırs, sebebi haybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir şahid-i katıdır. Evet, hırs, zihayat âleminde, en geniş bir daireden tut ta en cüzi bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medar-ı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zafu az haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel velatif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i ribai ile bütün milletlerden yedikleri sille zillet sefalet katlü ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu khaybun hasir darb mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakikati ame olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir eğer malı çok seversen hırs ile değil belki kanaat ile malı talep et ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der beni yalnız kabul etsin dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki, Bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker. Onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi, onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken, teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevaziane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der, o da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahüt eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofray rahmettir. Derecatı erzak ve merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz iyi işlerde de herkes hırsın suyi tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istisgal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela, mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip, en nihayet hırs senin sabrını tüketip, kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, Nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüb eder. Öyle de, tertibi i eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teennî ile hareket etmediği için, o tertibli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez, ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derd maişetle sersem olmuş, ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayatı uhreviyeye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta erkan-ı İslamiyenin mühim bir rükünü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi yattır, Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatlı bir rüyayı hayaliye de birinci harbi umumi'nin 5. senesinde bir acib rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşekkat-ı bedeniye nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak, bir kısım maldan onda bir, haşiye bir, yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir, veya bir kısım maldan kırkta bir, haşiye iki, yani eskiden verdiği kırktan ki, her senede galiben ve la akal, ribh ticari ve nesli hayvani cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak, müterakim zekatını 40'ta 30 onda 8ini aldı. Hem her senede, yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu, beş sene cebren bize tutturdu. Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbaniyeyi bizden istedi. Biz tembellik edip, o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati, diğer saatlere katarak, zayi ettik. Cenab-ı Hak, onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliye de pek mühim bir hakikat vardır. Yirmi beşinci sözde medeniyetle hükmü Kur'anı muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere, beşerin hayatı içtimayisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyanı riba ve terk-i zekattır. Bu iki müthiş marazı ictimaiyi tedavi edecek tek çare zekatın bir düsturu umumi suretinde icrası ile vücub-u zekat ve hurmet-i ribadır hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde belki umum nev-i beşerin saadet-i hayatı için en mühim bir rükün belki devamı hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var havasdan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekattır yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner Alamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabaka beşer, daimi bir mücadele imaneviyede bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan. İhsanlar zekat namına olmazsa üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul alan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenabı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziyat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfrana nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenabı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükran nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzet hepsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet zekat kadar, belki daha ziyade nafile ve ihsan, yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi, minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri yapıp, hem farzı eda etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duayı kazanmak nerede? Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin illezî kâle, el-mu'minu lil kel bünyânil marsus yeşüddu ba'duhu ba'da. Ve kâle, el-kana'atu kenzun la yefnâ ve ala alihi ve sahbihi ecma'în, Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin